Elbillahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Saygıdeğer dinleyenler, Riyazu Salihin hadis kitabımızın 61. babı olan cimrilik ve gözükten sakınmak konumuz. Konu ile ilgili Leyl suresi ayet 8 ila 11'de Rabbimiz buyuruyor. Her kim de cimrilik eder, gurura kapılarak kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görür, böylece en güzel inanç, ahlak ve hukuk sistemi olan İslam dinini yalanlarsa, ona da zorluk ve sıkıntıya giden ve sonu cehennemle biten yolu kolaylaştıracağız ve nihayet bir mezar çukuruna yuvarlandığı zaman o yığıp biriktirdiği malı mülkü kendisini gazabımızdan kurtarmayacak. Tegabun suresi ayet 16'da Rabbimiz buyuruyor. Her kim kıskançlık, cimrilik, kibir gibi bencilce tutkulardan kendisini kurursa, işte dünyada ve ahirette kurtuluşa erenler onlardır. Konu ile ilgili Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Zulüm ve haksızlıktan sakının çünkü zulüm Kıyamet günü zalimin karşısına zifiri karanlıklar olarak çıkacaktır. Cimrilikten de uzak durun çünkü cimrilik sizden önceki toplumları birbirlerinin kanlarını dökmeye, dokunulmaz haklarını çiğnemeye sevk ederek felakete sürüklemiştir. 62. Bab başkalarını kendine tercih etmek ve muhtaçlara yardımda bulunmak. Konuyla ilgili Haşr Suresi ayet 9'da Rabbimiz buyuruyor. Vaktiyle medine yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan Medine'li fedakar Müslümanlar kendi ülkelerine göç eden Mekkeli muhacirleri canları gibi sever ve onlara fazladan verilen ganimetlerden dolayı işlerinde en ufak bir kıskançlık bir burukluk duymazlar. Hatta kendileri İhtiyaç içinde olsalar bile daha muhtaç durumda olan mümin kardeşlerini kendilerine tercih ederler. Unutmayın her kim nefsinin bencillik, kıskançlık, cimrilik gibi ihtiraslarından korunursa işte dünyada ve ahirette kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. İnsan suresi ayet 8-11'de Rabbimiz buyuruyor. O fedakar müminler mala mülke karşı yüreklerinde sevgi duydukları halde sırf Allah rızası için yoksulu, yetimi ve esiri doyurur. Onlara maddi manevi her türlü yardım ve desteği sağlamak için çırpınırlar. Onlara biz sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden herhangi bir karşılık, bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz... Asık suratlı ve dehşet verici gün gelip çattığında Rabbimizin huzurunda hesaba çekilmekten korkuyoruz derler. Allah da bu davranışlarına karşılık onları o korkunç günün dehşetinden koruyacak ve yüzlerine aydınlık, yüreklerine sevinç verecektir. Konu ile ilgili Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Yoksul ve kimsesiz bir adam... Peygamber aleyhisselama gelerek ey Allah'ın Resulü açlıktan halsiz düştüm dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz hanımlarından birine haber göndererek yiyecek bir şey göndermesini istedi. O da seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok dedi. Bu sefer Resulullah bir başka hanımından yiyecek bir şeyler istedi. O da aynı cevabı verdi. Sorduğu diğer hanımları da aynı cevapları verince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ashabına dönerek bu gece bu kişiyi kim misafir etmek ister diye sordu. Ensardan biri ben misafir edeyim ey Allah'ın Resulü diyerek yoksulu alıp evine götürdü. Eve varınca karısına Peygamber aleyhisselamın misafirini iyi ağırlayalım dedi. Bir başka rivayete göre o sahibi hanımına ''Evde yiyecek bir şey var mı?'' diye sordu. Hanımı ''Hayır, çocuklarımın yiyeceğinden başka bir şey yok.'' dedi. ''O da öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirlerimiz içeri girince de kandili söndür. Sofrada biz de yiyormuş gibi yapalım. Adamı utandırmayalım.'' dedi. Böylece sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar ise hiçbir şey yemeden aç yattılar. Ertesi sabah o sahabi peygamber aleyhisselamın yanına gitti. Peygamber aleyhisselam onu görünce Allah bu gece misafirinize yaptıklarınızdan razı olmuştur buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler yine Ebu Hureyre radiyallahu anhtan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman tok gözlü ve kanaatkardır. Midesine düşkün olmadığı için tıka basa yemek yemez. Sofrasında mutlaka fakirlere muhtaçlara yer verir. Buna göre iki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. Müslümin Cabir bin Abdullah'tan rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kişinin yiyeceği iki kişiye İki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği de sekiz kişiye yeter. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam ile bir seferde bulunuyorduk. Derken sefere katılan Müslümanlardan biri devesine binmiş bir vaziyette yanımıza çıka geldi. Sonra son derece aç ve bitkin görünen bu adam yardım umuduyla sala, sağa sola bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanında ihtiyacından fazla binek hayvanı olan olmayana versin. Fazla azı olan da azı olmayana versin buyurdu. Ayrıca yolculukta lazım olan elbise, ayakkabı, su, kap, kacak, çadır, para gibi daha birçok mal çeşidi saydı. Öyle ki biz içimizden hiç kimsenin ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya hakkı olmadığını düşündük. Sehl bin Sa'd radiyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir kadın peygamber aleyhisselama dokunmuş bir elbise getirip verdi. Ve bunu giyseniz diye kendi ellerimle dokudum ey Allah'ın Resulü dedim. Böyle bir elbiseye zaten ihtiyacı olan Peygamber Aleyhisselam onu aldı ve giyip yanımıza geldi. Sahabelerden biri Peygamber Aleyhisselam'a ne güzel bir elbiseymiş onu bana verseniz de giysem dedi. Peygamber Aleyhisselam da olur diye cevap verdi. Orada biraz oturduktan sonra evine döndü ve elbiseyi katlayıp o adama gönderdi. Sahabeler o kişiye hiç de iyi yapmadın. Peygamber aleyhisselam bu elbiseye ihtiyacı olduğu için onu giymişti. Fakat sen kendisinden bir şey isteyeni geri çevirmediğini bildiğin halde onu peygamberden istedin dediler. Bunun üzerine o kişi vallahi ben o kumaşı giymek için değil kendime kefen yapmak için istedim dedi. Hadisin ravisi Sehil bin Sa'd diyor ki o elbise gerçekten de onun kefeni oldu. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Eş'ari kabilesi seferde azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine'de ailelerin yiyeceği azaldığı zaman hepsi yanlarında bulunan yiyeceği getirip bir sergiye dökerler. Sonra toplanan yiyeceği bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu yüzden Eş'ariler bendendir ben de onlardanım. Yani mükemmel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği gösterdikleri için onları sever ve takdir ederim. Evet saygıdeğer dinleyenler bir sohbetin sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.